1959, numaralı konu, Abdullah bin Zübeyir'in cinlerden birini kovması, evet, Abdullah bin Zübeyir, Kureş'ten bir grupla beraber umreden dönüyordu, ye nasip denilen dağ silsilesinin yanına geldiklerinde bir ağacın yanında bir kişi gördüler, İbne Zübeyir onlardan önce onun yanına giderek selam verdi, fakat adam İbne Zübeyir'e önem vermedi, zayıf bir şekilde selamına karşılık verdi, İbne Zübeyir atından indi, adam yerinden bile kıpırdamadı, biraz öteye git de ben de gölgede oturup, oturayım dedi. Bunun üzerine istemeyerek biraz öteye çekildi. İbne Zübeyir bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Oturduktan sonra elini tuttum ve sen kimsin dedim. Cinlerden bir kişiyim dedi. Bunu söyler söylemez benim bedenimdeki bütün tüyler diken diken oldu. Elimi çektim ve sen cinlerden bir kişisin ve bana da bu şekilde kendini gösteriyorsun öyle mi dedim. Baktım ki dört ayaklı hayvanlar gibi tırnaklı ve tırnağı da kırıktı ona. Sen yeryüzünün ehlinden olarak kendini bana bu şekilde de nasıl gösteriyorsun, diyerek onu kovdum, kaçarak uzaklaştı, arkadaşlarım geldiğinde, yanındaki kişi nerede, diye sordular, o, cinlerden bir kişiydi, kaçtı, dedim, bunu duyduklarında öyle bir korktular ki, bineklerinden düştüler, her birini bineğine bindirdim ve umre bitinceye kadar onları hayvanlarının sırtlarına bağladım.